Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace eylemcileri Rusya'da 24 Şubat'a kadar gözaltında kalabilirler. 18 Kasım 2013 günü St. Petersburg'da görülen duruşmada Greenpeace'in Rusya'da tutuklu yargılanan üyelerinden biri için... ...gözaltı süresinin en az 24 Şubat 2014'e kadar uzayabileceğine karar verildi. Diğer 28 kişinin duruşmalarının da bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor... 18 Kasım'da görülen duruşmada Avustralyalı aktivist Colin Russell'ın soruşturma devam ederken 24 Şubat'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi. Greenpeace'in kefalet ve ev hapsi talepleri ise reddedildi. Colin Russell karar verilmeden önce ben yanlış bir şey yapmadım, neden gözaltında tutulduğumu anlamıyorum. Yapmadığım bir şey için iki aydır zor koşullarda yaşıyorum dedi ve karar verildikten sonra şu ifadeleri kullandı. Hepinizi seviyorum, herkesi seviyorum, ben suçlu değilim. 18 Eylül'de Greenpeace'in Rus Gazprom şirketinin Kuzey Buz Denizi'ndeki tehlikeli petrol aramalarına karşı düzenlediği barışçıl protestonunun ardından Rusya Sahil Güvenliği Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisine silahlı müdahilede bulunmuş ve gemideki 28 eylemci ile iki serbest gazeteciyi gözaltına almıştı. Rusya Soruşturma Komitesi geçtiğimiz Cuma günü 24 Kasım'a kadar olarak belirlenen gözaltı sürelerinin 3 ay daha uzatılması için başvuracağını açıkladı ve 18 Kasım'da duruşmalar başladı. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Rus yetkililer hayali bir suç araştırmak için 3 ay daha zaman ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. İşlenmemiş bir suçu derinlemesini araştırmak için bu cesur insanları Şubat'a kadar hapishanede tutmak istiyorlar. Artık bu davayı bir sirke çevirdiler. Hepimiz adına Kuzey Kutbu'nun korunmasını istedikleri için arkadaşlarımız daha aylarca hapishanede kalabilirler. Hepsi evlerine ve ailelerine kavuşana kadar her türlü yasal hakkımızı kullanarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin bu cuma günü arkadaşlarımızın serbest bırakılmasına hükmedeceğini umuyoruz. Diyor Greenpeace'in avukatları kararı temize götürerek kefaletle serbest bırakılması taleplerinde bulunacaklar. Kefalet kabul edilirse soruşturma süresince seyahat yasağı şartı konulabilir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki girişine yakın bir bölgede onlarca ağaç son bir hafta içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi. Yetkililer kesilen ağaçların vasıfsız olduğunu iddia etti. T24'ten Volkan Koç'un haberine göre günlerdir kesim yapılan aşık alanda belediye ekipleri yüze yakın irili ufaklı ağaç kesti. Fatih Sultan Mehmet yönündeki ağaçlık alanda peyzaj çalışması yapan belediye ekiplerinin kestiği ağaçlar bunlarla da sınırlı değil. Her gün on binlerce insanın geçtiği güzerge üzerinde bulunan ağaçlar köprü girişinde bulunan polis merkezine doğru kesilmeye devam ediyor Park ve Bahçeler Müdürlüğü Anadolu Yakası Beykoz Şefi Ali Yazıcı yaptığı açıklamada genellikle kesilen ağaçlar problemli ağaçlar, kurumuş ağaçlar, akasya ağaçları ve ağaçlar düzensiz yayılıyor. Kontrol edilebilir bir yeşil alana dönüştürmeye çalışıyoruz. Ağaçların bir kısmı hastalıklı ve çürümüş sağlıklı olanları koruyoruz. Dikenli bölgelerdeki ağaçları mecburi olarak kesiyoruz. Oraya tekrardan ağaç ve çiçek dikilecek diyor kendisi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelik Bilek ise kesilen ağaçlarla ilgili Twitter'da sorulan sorulara. İBB çevre düzenlemesi yapıyor. O ağaçlar vasıfsız ve problem oluyorlar. Bilginize cevabını verdi Google Earth'ın dünyanın orman kaybı haritası yayınlandı. Google Earth Landsat 7 uydusunun çektiği 650 bin fotoğrafı kullanarak 2000 ile 2012 yılları arasında dünya genelinde yaşanan ormanlık alan kaybını gösteren interaktif bir harita yayınladı. Yıllık orman kaybının yerel düzeyde de incelenebildiği haritada Türkiye'nin de 2000 yılından bu yana büyük oranda orman kaybı yaşadığı görülebiliyor. Son 12 yılda özellikle İstanbul'da kapsamlı ormanlık alan kayıplarının yaşandığının görüldüğü haritada Karadeniz Ege ve Akdeniz bölgelerinde de kısmi ormanlık alan kayıpları dikkat çekiyor. Hürriyetten Birce Bora'nın haberine göre haritada yapılan inceleme 12 yıllık süre içinde 2.3 milyon metrekare ormanın kaybedildiğini ancak 800 bin kilometre karede yeni orman alanı kazanıldığını ortaya koydu. Uzmanlar son 12 yılda kaybedilen net orman alanının Moğalistan'ın yüz ölçümüne eşit olduğunu açıkladı. Ankara-Eskişehir seferi yapan yüksek hızlı tren kuş sürüsüne çarptı. 17 Kasım Pazar günü Ankara'dan Eskişehir'e giden yüksek hızlı tren Eskişehir yakınlarındaki kuş sürüsüne çarparak trenin ön tarafını telef olan kuşların kanlarıyla boyadı. Tam bir kasap görüntüsü var. Ön kısmı zarar gören tren geldiği Eskişehir garında yolcuları indirdikten sonra bakıma alındı. TCDD yetkilileri Ankara-Eskişehir arasında 1 saat 20 dakika olan YET'nin ilk yıllarda daha fazla kuş sürüsüne çarptığını belirterek bu artık azalmaya başladı. Çünkü kuşlar yüksek hızlı trene alıştı ve göç yollarını değiştirmeye başladılar. Ancak zaman zaman göç eden kuş sürüleri yüksek hızlı trene çarpıyor. Kuş sürüsü yüzünden hızını düşürmeyecek tren 250 km hızla seferlerine devam edecek. Zaman içerisinde kuşlar yüksek hızlı trene alışıp göç yollarını tamamen değiştirecektir diye Konuştu. Evet bu haberde sözün bittiği yere geldim diyebilirim. Halen sabırla yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi